Başına ne der açtın? Sen beni küçümsüyorsun ama yakından tüm dünya benden bahsedecek. Nasıl olacak o iş? <gülüyor> Buna ne derler kafa? Bunu kullanıyorum ben. Senin gibi ihtiyaç halinde çalıştırmıyorum. 24 saat benim kafa tıkır tıkır işliyor. Bir büyüğümüzün dediği gibi zenit saat gibi mi? Yok, zetina dikiş makinası gibi. He, ne yapacaksın söylesene birader. Efendim karar verdim, Guinness Rekorlar kitabına gireceğim. Sen mi? Evet. <gülüyor> Güldürme beni kara gözüm. İmkansız giremezsin. Niye? Guinness Rekorlar kitabına damsız girilmez mi? Hayır da efendim, senin Guinness Rekorlar kitabına girecek. Ne gibi bir maharetin var ki birader? Seninle iyi geçiniyorum mesela... ...suyuna gidiyorum, alttan alıyorum... ...ya sabır çekiyorum, yetmez mi? Yetmez efendim. Bu şekilde Guinness Rekorlar kitabına giremezsin. Bu şekilde girmeyeceğiz herhalde. Başka bir şekilde gireceğiz. Nasıl bir şekilmiş o? Bizim evin çatısından bir bardak su atlayacağım. Karagözüm saçmalama. Ta evin çatısından... ...bir bardak suya atlanır mı hiç? Hem hiç insan bir bardak suya sar mı? Ne bileyim sığar mı? Ben atlamaya çalışacağım. Sığmazsam da rekora yeltenliğim için... ...en azından ilk defa ben yaptığım için... Guinness Rekorlar kitabına girerim. İlk defa yapmış olmanla seni... Guinness Rekorlar kitabına almazlar. Bir defa başarılı olman lazım. Sonra da döneme esnasında yanında noter olması lazım. Muhtar olsa olmaz mı? Muhtar olmaz. Noter şart. Yanımda noter olması lazım diyorsun. Niye? Yaptığın rekoru tasdik edecek, belgeleyecek... Noter olsun. Ben yine de muhtarı da çağırayım. Allah Allah taktı muhtara. Çağır. Muhtarı çağır, kapıcıyı çağır. İstediğini çağır. Olur sen istersen çağırırım. Ama Karagöz başka bir rekor denemesi yapman lazım senin. Ne gibi? Ne gibi olacak işte rekor yapacaksın. Sen rekor tasarımcısı sayılırsın. Bana bir fikir ver birader. Aman efendim ben anlamam rekordan. Guinness'den, Guinness'in kitabından. Aaa öyle deme Hacivat'ım. Sen her işi kitabına uydurursun. Mesela ilk önce ne gibi rekorlar kırılmış araştırmak lazım. Mesela bizden bildiğim kadarıyla Naim Süleymanoğlu halter alanında rekorlara sahip. Yo yo yo, yo, yo. ben efendim öyle şeyler yapamam. Ben halter falan kaldıramam. Fıtığım var. Aa, fıtık dedim de aklıma geldi. Ben doğar doğmaz fıtıkmışım. En küçük yaşta fıtık olan diye kitaba girsem... Olmaz birader, nasıl ispat edeceksin? Doğru, o zaman 20. dişim tam 33 yaşımda çıktı, bu rekor olur mu? Olmaz! Dolmuş'a giderken dolmuş'un durmasını beklemeden hemen dolmuş'a binebilirim, bu nasıl? Çok saçma! Ayak baş parmağımı çeneme değdirebilirim, hatta serçe olanla burnumu karıştırırım. İğrenç, iğrenç bırak efendim! Elimi koltuk altına koyup hızlıca hareket ettirince jork jork diye ses çıkar, yapayım mı bir tane? Yapma karagöz, ayıp. İlla bir maharet gerekmez kitaba girmek için. Mesela kimsede olmayan bir koleksiyon sahibi sen de girebilirsin. Bitmiş yazmayan tükenmiş kalem koleksiyonum var. O nasıl? kapulcu işi. Başka bir şey olmalı. Tam 20 yıldır bütün elektrik, su, doğalgaz faturalarını biriktiriyorum. Bundan olur mu koleksiyon? 20 yılda tarihi eser, antika bile olunmuyor. Senden daha antikası var mı hacı O zaman rahmetli dedemin takma dişleri bende. Tam 65 yıllık. Yok efendim öyle değil. Ee, ne olabilir, ne olabilir? Eee mesela biz şimdi radyo programı yapıyoruz. Şu ana kadar kesintisiz en çok kim canlı yayın yaptıysa onun rekorunu araştırır, onu geçmeye çalışırız. Hemen kendini işin içine kattım bakıyorum. E hadi sen de gir bari Guinness Rekorlar kitabına. E... Mesela bizden önceki adam iki gün aralıksız konuştuysa... ...biz üç gün mü konuşacağız yani? Mesela. Hah oldu. Biz rekorlar kitabına gireceğiz diye... ...başka kimse Dünya Radyo'da program yapmayacak öyle mi? Düşünmedim orasını bak. Düşüncesizsin birader. Yok yok bu iş seninle olmayacak. Ben en iyisi çadıdan bir bardak suya atlayayım. Hadi görüşürüz. Kar Karagöz. Karagöz dur. Kara Karagöz.